Ma'un suresi Bismillahirrahmanirrahim Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar ufacık bir yardıma bile engel olurlar.